Salat-ı Tefriciye Duası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Allah ve melekleri peygambere çok salavat getirirler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin. Allah'ım! Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatın, rahmetin en güzeliyle salat et ve ona tan bir selamla selamet. O öyle bir zattır ki, onunla düğümler çözülür, sıkıntılar gider, ihtiyaçlar karşılanır, emellere ve güzel sonuçlara ulaşılır, yağmur onun yüzü suyu hürmetine istenir. Ona her an, her göz açıp kapama süresi içinde ve her nefeste sana malum olan sayıda salat ve selamet Allah'ım onun yakınlarına ve dostlarına da salat ve selam olsun. Allah'tan bağışlanma diliyoruz. Bu istek 25 defa tekrarlanır. Azim ve kerim olan, kendisinden başka ilah olmayan, hay, canlı ve kayyum, her an kayim olan Allah'tan mağfiret diliyor ve ona tevbe ediyoruz. Tevbimizi kabul etmesini, bizi bağışlamasını, ve doğruya hidayet etmesini istiyoruz. Muhakkak ki o, tevbeleri çok kabul eden ve merhametli olandır. Biz, kendisine zulmeden, kendisi için ne ölüm ne hayat ne de ölümden sonra dirilme üzerinde gücü olmayan aciz bir kulun tövbesiyle tevbe ediyoruz.